change.org Taksim Seyfi Gölü adresinden ulaşılabilen kampanya. Seyfi Gölü'nün kurması demek binlerce göçmen flamingo'nun, leyleğin, pelikanın, kazın, ördeğin, martının yuvalarının yok olması demek diyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak imzaladığımız uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında bu gölü korumaya söz verdiğimizi yetkililere hatırlatıyor. Seyfi Gölü Koruma Girişimi bu kampanya ile Mucur Belediyesi Devlet Su İşleri ve Kırşehir Valiliği'ne önlem almaya çağırıyor. Kampanyada gölün kurumasına en büyük neden olarak Mucur Belediyesi tarafından Seyfe Gölünü besleyen yeraltı sularının kullanılması ve DSI'nin açmış olduğu drenaj kanallarının gölü kurtarak çöl haline getirmesi gösteriliyor. Seyfe Gölü'nün çöl olmaktan kurtulması için talepleri şu şekilde sıralamışlar. Mucur Belediyesi içme suyunu Seyfe Kapalı Havzası'nın dışından tahsis etmeli. Kırşehir Valiliği gölün etrafında kaçak olan ruhsatsız keson kuyuları tespit edip kapatmadı. DSİ 30 kilometrelik drenaj kanalını acilen kapatmadı. Kampanya metninde ayrıca şu konuların altı çiziliyor. Bu adımlar ne kadar hızlı tamamlanırsa gölü kurtarmak da o kadar mümkün. Göl kendi hakkı olan su kaynaklarına kavuşunca doğa kendini iyileştirmeye başlayacak. Birkaç yıl içinde göl yeniden canlanacak. Seyfe Gölü eskiden olduğu gibi yüz binlerce kuşa yuva olacak. Siz de Change.org Taksim Seyfe Gölü adresindeki kampanyayı imzalayarak, paylaşarak kampanya talebinin yetkililere daha güçlü iletilmesine destek olabilirsiniz. Change.org'da kampanya başlatan Yenişehir Çevre Platformu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinin Marmara'nın kimyasal çöplüğü olacağından endişeli. Change.org Taksim Yenişehir Çöp Olmasın adresinde devam eden kampanyada bu endişelerinin nedenini şöyle anlatmışlar. Bursa Yenişehir ilçesine 11 km mesafede Kirazlı Yayla mahallemizde özel bir şirket tarafından yapılmak istenen kurşun, çinko, bakır zenginleştirme tesisi ve barajının bölgemiz üzerine yıkıcı etkileri olacağını görüyoruz. 345 hektarlık ruhsat alanına sahip işletme İznik Gölü uzun mesafe koruma bandında yer alıyor. Söz konusu işletmede sadece Kirazlı Yayla Maden Bölgesi'nden değil, Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale illerinden de cevher getirilecek ve işlenecek. Günde 1000 ton, yılda 300.000 ton cevher işleneceğini ifade eden Yenişehir Çevre Platformu, her gün 894 ton zehirli balçığın topraklarına gömüleceğini ifade ediyor. Tarım alanları, yeraltı ve yeryüzü sularının tehlikede olduğunu söyleyen platform kampanya metnine ayrıca şu bilgileri eklemiş. Kirazlı Yayla proje alanı deprem bölgesinde yer alıyor. Kirazlı Yayla'da yaşanacak bir kaza köyün konumu itibariyle hem İznik Gölü havzasını hem de Yenişehir Ovası'nı tehdit eder. Yenişehir Çevre Platformu'nun kampanyasına siz de destek olmak isterseniz change.org/yenişehirçöpolmasın adresi üzerinden imza verebilirsiniz. Göremenin Milli Park statüsünden çıkarılması sonrasında Change.org'da birden fazla kampanya açıldı. Davut Gürler'in başlattığı Change.org Taksim Göreme adresinden ulaşılabilen kampanya, Göreme Vadisi'nin tekrar Milli Park statüsüne alınmasını ve korunmasını talep ediyor. Kampanya metninde Davut Gürler şöyle demiş. Kapadokya gibi doğal bir güzellik avuçlarımızın arasından kayıp gidiyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Göreme Vadisi ve çevresi milli park statüsünden çıkarıldı. Göremeye yeni binalar, oteller yapılsın istemiyoruz. Göreme Vadisi'nin milli park statüsünde alınarak korunmasını istiyoruz. Göreme Milli Parkı 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştı. Ardından Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla 1986 yılında Göreme Tarihi Milli Parkı ilan edilmişti. Göreme Vadisi ve çevresi 22.10.2019 tarihinde yayınlanan resmi gazeteyle Milli Park statüsünden çıkarıldı. Bu kararla büyük yapılar, doğa tahribatları ve AVM'ler bizi bekliyor. Biz de tek başımıza sesimizi duyuramayacağımızın farkındayız. Bunun için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Sen de Göreme Vadisi'nin Milli Park statüsünün korunmasını istiyorsan change.org/göreme adresini ziyaret ederek İmzanı ekleyebilirsin. Ve geldik son haberimize. Bodrum Turgut Reis Kültür ve Dayanışma Derneği Turgut Reis'e yapılması planlanan askeri sahil güvenlik limanına karşı bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Turgut Reis adresinde bulunan kampanyada DMR'inden daha büyük bir liman olacağı ifade ediliyor. Ve bu projenin Turgut Reis için sosyal, kültürel, doğal yaşam ve turizm açısından hiçbir değer kazandırmayacağını aksine sahil şeridinin yok olmasına neden olacağını söylüyor. Kampanyanın talebi devasa askeri limanın Turgutreis merkezinin yerine alternatif yere, şehir merkezinin dışına taşınması. Turgutreis Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kampanyasına destek vermek isterseniz change.org/turgutreis adresinde bulabilirsiniz. Ben Bernugariz ismi change.org özel programını değerlendiren Gülçin Şahin ve Büşra Yar Sizlere doğanın ve kültürel mirasının insan eliyle yok edilmediği bir dünya dilekleriyle iyi bir hafta sonu diyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi